herkese. Ee, bu hafta kalp damar hastalıklarında beslenmeyi konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Ee, operatör doktor Vedat Bayer. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hoş geldiniz Talip Bey. Hoş bulduk. Ee, Talip Bey de hocamızın hastası ve çok yakın arkadaşı. Ee, bugün e, geldiğiniz için ayaklarımıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi hocam bu kalp damar hastalıklarının tedavisinde Eslenme ile ilgili çok fazla kafaları karıştıran şeyler var. Kalp damar hastalıklarından korunmak için temelde e, ne yapmak gerekiyor? İlaç mı kullanmak gerekiyor yoksa yaşam tarzı değişikliği mi yapmamız gerekiyor? E, tabii her şeyden önce e, yaşam tarzının ne olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlaçlar oluşmuş bir olguyu geriye çevirmek için kimyasal ajanlar. E, tabii ki bu kimyasal ajanlara e, ihtiyaç... Duyduğumuz noktada artık hastalık noktasına gelmiş sayılıyoruz. Dolayısıyla bizler hastalık noktasına gelmeden önce nasıl bir yaşam çizgisi çizmeliyiz? Bence bu konuda bir farkındalık yaratmak gerekir. E, bu farkındalığı peki nasıl yaratacağız? E, genelde hastalar ve insanlar e, farklı farklı öneriler duyuyor. Bu öneriler... E nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hastalarınızda neleri uyguluyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul etmiş olduğu bir takım normlar var. Bir takım rakamlar var. Bir insanın e, bünyesinin kandaki e, biyokimyasal değerlerinin işte e, efendime söyleyeyim vücudunun diğer organlarındaki kemikteki, beyindeki, kaslarımızdaki biyokimyasal değerlerin normal sınırlarda olması gerekir. Bu normal sınırlarda olduğu sürece bir kişi eee mutat olan düz düz bir çizgide beslenme tarzına e, uyması e, diye bir şey söz konusu değil. Bir bazı insanın yağı yüksek, o zaman yağsız yemesi gerekir. Şekersiz yemesi gerekir. Proteini düşük yemesi gerekir. Bir bazı insanın bazı değerleri düşüktür. O zaman vitamin takviyesi alması gerekir. Örneğin B12 vitamini çok düşük bir insanın B12 vitamin takviyesi alması gerekir. Bunu besinlerle normal yollardan alması gerekir derken... Ee, biz üniversitede şunu öğrendik işte polik asitin düşükse B12 vitaminin düşükse mutlaka işte haftada şu kadar gram et yemen gerekir diye bu kitaplarımızda bile geçen bir takım cümlelerdir. Fakat e, bu e, eti yerken yüksek kolesterolun var mı diye hastamızı hiçbir zaman e, sormuyoruz. E, demek ki bunu sormak gerekiyor. O halde e, yani kaş yaparken göz çıkartılmaması gerekir bence. E, hasta var, doktor var ve e, hastanın o masada tedavi edilmesi söz konusu olmalı bence. Yoksa genel bir konuşma tarzıyla işte haftada şu kadar şu gıdayı yiyin, bu kadar bu gıdayı yiyin denildiği zaman e, insanlar bunu yanlış algılayabiliyorlar. Ha O zaman e, B12'si yüksek olan da gidiyor, B12'li bir şey yiyor. E, kolesterolü yüksek olan da gidiyor, bir hayvansal gıda yiyor veya kolesterolünü yükseltecek bitkisel bazı yağlardan fayda almaya çalışıyor. O halde biyokimyasal değerler olarak masada tahlillere bakılır. Bir hastanın o tahlillerine göre diyet uygulaması yapılmalıdır. Yani herkese işte az yağlı vegan beslen işte günde şu kadar protein al diyemeyiz. Siz zaten bunu önceden de çok söylemiştiniz biz beraber çalışırken. Evet. E, hasta var, doktor var. E, bu şekilde yaklaşmak. Mesela sadece kalp damar hastalığı olmayabiliyor kişinin. Şeker hastalığı olabiliyor, tansiyonu olabiliyor ya da başka hastalıkları olabiliyor. Tabii. Burada da işte meyveler konusunda mesela kişinin durumuna göre değerlendiriyoruz. Evet. Ben sizinle bir eğitime hazırlanırken şöyle bir slaytı gözden geçirirken işte şu Dünya Sağlık Örgütünün önlenebilir hastalıklar verilerine göre kalp damar hastalığı yüzde 46.2 civarında verilmiş demiştim. Siz de demiştiniz ki hayır aslında yüzde 46 değil yüzde 80. Bu kadar fazla mı hocam? Siz bunu bugüne kadar binlerce kalp damar hastasını gördünüz. He. Gerçekten bu kadar rakamlar acı verici mi? Evet, bu şöyle <gülüyor> izah etmem gerekirse eğer bir örnekleme yapayım. İşte bir nüfus sayımı yapılıyor. İşte 81 milyon nüfusumuz var deniliyor. Aslında hayır, 100 milyon nüfusumuz. Sayılmayan insanlar var. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen rakamlar %40 küsürlerde ise bence bu bildirilmeyen hasta grupları da işin içine katılırsa bizim pratikte gördüğümüz 100 tane hastanın 80'i, inanın 75'i, 80'i, kalp. Damar, hipertansiyon, kan yüksekliği, karaciğer yağlanması, hiperlipidemi yani dolayısıyla burada kayıtlı hastalarımızdan yola çıkarsak eğer hakikaten 100 tane hastanın neredeyse 75-80'i bir kapdamar hastalığıyla karşı karşıya ama bu grade bir sınıf, bir sınıf, iki sınıf, üç sınıf, dört böyle bir sıralama yaparsak eğer bence birinci sınıftaki yani daha kan yağları yeni yeni yükselmiş, yaşı 20-25 veya 10-15 genetik faktörü olan insanların ancak çok çok küçük yaşlarda kan yağlarının yüksekliğinden dolayı hastalık ortaya çıktığı gözlemlenebiliyor. Ama genetik hastalık yoksa kişi doğduğu günden bugüne kadar yavaş yavaş sinsi bir şekilde kan yağları yükselerek insanların 30-40-50 yaşlarında geriye dönüşü olmayan hipertansiyon vakalarına dönüştüğü görülüyor. Hipertansiyonun da e, hipertansiyon bugün bir altyapı hazırlayan, bir zemin hazırlayan, kalp damar hastalığına zemin hazırlayan bir ögedir. Dolayısıyla o hipertansiyondan geri dönme çabalarında biz ancak o zaman bitkisele doğru yönlenmeye başlıyoruz. Fakat iş işten geçmiş oluyor. Peki ne zaman e, bu hastaların e, bitkisel beslenmeye başladı diyelim hasta? Ne kadar e, sürede e, ...değerleri düzelmeye başlıyor sizin gözlemlerinizden. Benim Onu hastalarımın çıkarsak. hepsinde kayıtlı çalışan bir hekimim ben. Benim hastalarımın yüzde yüze yakını, 90'ını demiyorum, yüzde yüze yakını çok zor bir diyet türü... ...gerçi vegan beslenme çok zor bir diyet, farkındalıklı olarak bu diyete insanların alışması gerekir... Ee, ve hastalar önceleri ilk 3 ay 5 ay bayağı ciddi bir şekilde zorlanıyorlar tabi ki haklı olarak. Bugüne kadar alışmış oldukları masa terbiyesini birden değiştirmek çok çok zor oluyor. Hatta psikozlara, psikodepresyonlara giren insanlar bile oluyor. Fakat 5 ay 6 ay sonra Allah razı olsun hocam diyerek geliyorlar. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani etki tepki yani ben hastamı bir vegan beslenmeye çektiğim zaman tansiyonu düzeliyor ilaçları azalıyor, şeker ilacı azalıyor, kilosunu veriyor, performansı yükseliyor, nefesi rahatlıyor, kilo veriyor, tek, kilo veriyor, teşekkür ediyor, tek görmüş olduğu zarar keyif. ...masa keyfi elinden... ...o sucuklu yumurtayı yiyemiyor sabah tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada da devreye şey giriyor... Ee, ...aslında bu... ...bir multidisipliner çalışma... ...gerektiren bir konu... Ee, ...burada sadece doktor değil de... ...belki de diyetisyen, şefler... ...vesaire bunlar da devreye girip... ...çok güzel çalışmalar... ...ortaya koyabilir... ...mesela ben işte tereyağı yemeyecek miyiz... ...hocam diye soranlara... Tere, ...vegan tereyağı tarifi veriyorum... Tadı hemen hemen aynı vegan mayonez işte e, pratik tarifler anlatıyorum yapıyorum tabii ben şef değilim ama bir şef de mesela olsa buradan duyuru yapmış olalım. E, şeflerimiz e, mutfaklarda e, çalışma hayatını geçiren insanlar lütfen bu alana yönelin e, bu alanda sizlere çok ihtiyaç var bizler yetemiyoruz çünkü insanların bu keyifleri aslında her şeyin muadili var vegan olarak. Tabii. Yani işte kebapta yapılıyor, peynirde yapılıyor, yoğurtta yapılıyor ama bu e, bildikten sonra keyif veriyor. E, kişinin aslında biraz da donanımlı olmasına da bağlı. Yani ben e, baştan ben bunlardan zaten keyif almayacağım diye başladığı zaman olmuyor. E, evet. Bir de bu e, bize kitaplarda, size de tıp fakültesinde öğretmişlerdir. E, i̇şte kalp damar hastalıklarında, işte kalp damarlarındaki plaklar asla gerili. Gerile, gerileyemez tek yolu işte e, damar genişleticiler işte ne bileyim Belok tarzı ilaç bilmiyorum ilaç markası da verdik ama balonla e, ve stentle açılsın e, sadece bu şekilde açılır diye öğretil öğretiliyor burada doktorlara vesaireye evet. burada bitkisel beslenme sizin gördüğünüz hastalarda yüzde kaç başarılı hocam şimdi şöyle bir şey e, bitkisel beslenme hiç hastalığa sahip olmayan bir kişide Hastalığa yakalanmayı genetik faktörleri dışarı yatarsak %95 oranında bence başarılı bir şekilde hastalığın oluşmasını engelliyor. Kalp damar hastalığı yönden yani ateroskleroz dediğimiz hipertansiyona yol açan hiperlipidemiye yol açan hastalıklar grubunda bitkisel beslenme ki ben 30 yıldır vejeteryanım 15 yıldır vegan bir kişiyim. Yani benim e, kartlama cerrahim üstelik yani ağır bir iş yapıyoruz, stresli bir iş yapıyoruz, performansı yüksek bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla e, hep ben kendimi bir vaka olarak kabul ediyorum. Yani bugün ben bu şekilde eğer besleniyorsam, Allah aşkına şu anda bir hastalığımın olmadığını da öngörüyorsam, belki de bunu hep düşünüyorum bir vegan beslenmeye mi borçluyum acaba? Evet. Bunu da kan tahlillerimi yaptırdığım zaman gözlemliyorum. Benim folik düşmüyor, B12'im düşmüyor. Çünkü multi bitkisel besleniyorum ben. Evet. Bir de bu önemli. Eğer bir kişi hayvansal gıdadan beslenmeyecekse, çünkü hayvanlar bir fabrikadır. Yani işlen, e, hayvan yediği gıdayı kendi fabrikasında işliyor. Biz işlenmiş gıdasını yiyoruz hayvanın. Dolayısıyla hayvanın eti bir işlenmiş gıda. Illaki bir fabrikaya insanların yaptığı fabrikaya girmesi gerek yok bir e, ürünün. Hayvanın ağzından girdiği zaman onun karaciğerinde işleniyor. Onun hastalıklarını biz alıyoruz. Onun e, LDL'sini, kolesterolünü, kötü kolesterolünü biz alıyoruz. Dolayısıyla bu e, hayvansal beslenmenin insanlara yapmış olduğu ee, ...özellikle ürük asit... E, ...çok ciddi bir sorun... ...yükselmesi... ...tabii ürük asit yükselmesi... ...vücutta ağrılar yapıyor... Ee, ...enflamasyon yapıyor... İltaplanma. bu enflamasyon, ...enflamasyona iltihaplanma... ...yani e, otoimmün hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor... ...haşimatoteroid dediğimiz zehirli guatır halk arasında bilinir... ...bu tür artmasına sebep oluyor... ...hipertansiyon, böbrek taşı, safra kesisi taşları... ...yani dolayısıyla ben yüksek derecede proteinle beslenen... ...hele ki spor olgusu yapan insanlara özellikle söylüyorum... ...benim birçok spörtmen hastalarım var... Ki bu yüksek derecede proteinle beslendiklerinden dolayı hipertansiyon ve bir takım böbrek taşları problemleriyle geliyorlar. Hipertansiyon, kat hastalıklarıyla geliyorlar. Onun için bence vücuda giren zararlı bir maddenin eliminasyonu, atılması, metabolize olması çok çok önemli. Önemli olan hani bir yerde ne olduğunu anlamanız için bir çöplüğe bakarsınız. Hani burada bu şunlar şunlar şunlar yapılmış diye algılarsınız. Bizim de çöplüklerimiz işte bir e, yediğimiz gıdaların artıklarıdır. Ürük asit bu artıkların en önemli maddelerinden Ve biridir. Ve en önemli kaynağı da yüksek proteinli beslenme en önemli nedeni. Ve hayvansal amünasitlerden hayvansal yani. almış olduğumuz destekten dolayı bu ürük asit yükselmesi halk arasında kut. Damla hastalığı olarak bilinir. Çok evet. önemli bir biyokimyasal, tehlikeli bir değer. Hocam sadece aslında bu damarlardaki sorunlar kalbi etkilemiyor değil mi? Ereksiyon problemleri mesela erkeklerde. İşte kalp atışlarında düzensizlikler, gözde damar çatlamaları. Ee, bunlar aslında çok ciddi sorunlar var. Ee. Bunlarla ilgili insanların haberi var mı acaba biliyorlar mı? Gerçi bununla ilgili çok fazla konuşan uzman da yok Türkiye'de ama bunları nasıl duyuracağız hani bir şekilde anlatacağız ama yani bu kişideki mesela ereksiyon problemi var. Bu ereksiyon evet. problemi acaba beslenmesiyle ilgili mi diye soruluyor mu? bu hastalara insanlara şimdi genellikle bu tür konular gizemli kalıyor hem hasta kişi bu konuyu hekimine gitmiş olmasına rağmen gizemli tutuyor hekim değişmedikten sonra hiç bu konu açılmıyor veya hekim özellikle bu konuyu özellikle sormuyor işte hastalığını tedavi edecek hastasının işte efendim performansını sormak mı kaldı gibi bir bir e, gizli bir kenarda kalıyor o tür problemler. Ereksiyon problemi bir erkekte e, hipertansiyonla doğru orantılı. Bir erkek erken yaşlarda hipertansiyona uğramışsa 35-40 yaşlarda ereksiyon problemine karşı karşıya kalıyor. Neden? Çünkü hipertansiyon eee vazospazm dediğimiz damarların kan akışkanlığının e, büzüşmelerden dolayı Türkçe tabirle kan akışkanlığının azalması dolayısıyla erektil organa gidecek olan kan volümünün e, daha bir sıkıntılı gitmesi hatta plaklar aterosklerotik yağ plakları oluşmuşsa o bölgelerinin damarlarının tıkanmasına bağlı e, ereksiyon problemlerinin ciddi bir şekilde ortaya çıkması ve e, bu tür problemlerde de hipertansiyon ortaya çıkınca ee, ...hipertansiyon ilaçlarının kullanılması da ikinci bir darbe oluşturuyor tabii ki. Bundan yanında diğer bir takım kimyasal ilaçlar biraz önce söylediğimiz gibi. Bu kimyasal ilaçlar da bu tür performanslara üçüncü bir darbe oluyor. Dolayısıyla bir kaos ortamı oluşuyor. Hasta bu sefer geliyor. Hocam ben bu tansiyon ilacını almayacağım sebebi bu. Hocam ben bu işte yağ ilacını almayacağım sebebi bu. Hocam ben işte tansiyon o zaman tansiyonla mı yaşayacaksın? O zaman kısır bir döngü oluşuyor. Hasta da ne yapacağını şaşırıyor. Doktor da illa alacaksın diyor. Ben her zaman şunu yapıyorum. Evet bu ilaçları alacaksın. Fakat bunun yanında bir takım destek ürünleri var. Ee, i̇şte omega 3 destekleri, kuanizm-kuten destekleri, e, işte e, efendime söyleyeyim bir takım imin sistemi güçlendiren e, destek ürünleri var. Bunlarla bir kombinasyon yaptığımız zaman hastanın e, bu tür şikayetleri gayet ...rahat bir şekilde düzeliyor. Evet. Ee, çalışmalarda binlerce kişinin üzerinde yapılmış çalışmalarda... ...ilaç alarak yüzde yirmi civarında düzelen vakalar... ...yaşam tarzı değişikliği yani sadece aslında beslenme değil... ...düzenli aktivite, düzenli bir uyku... E, ...düzenli yaşam alışkanlıklarıyla yüzde doksan civarında... ...kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı iyileşme gösteriyor. Şimdi e, burada güzel bir örnek var aslında Talip Bey... E, Biraz hikayenizi anlatabilir misiniz? Hocamla e, çok yakın arkadaşsınız. Ne tür sıkıntılar yaşandığınızda Vedat Bey'e başvurdunuz ve o size e, hocam size ne önerdi ve nasıl değişiklikler gözlendi? E, Talip Bey benim çocukluk arkadaşımdır. da 26 sen önce ameliyat etmiştim. Bypass yapmıştım. E, hipertansiyon krizlerinden kurtulamıyordu. Babasını vegan diyete çektik. Şu anda çoğu tansiyon ilaçlarını çöpe attı. Ve e, kilosu bir Manken kilosunda şu anda ve merdiven çıkıyor orayı yani performansı çok çok gayet iyi 84 yaşında bu arada Talip de ben muayene ettim tansiyon gibi şeyleri ortaya çıkarken benden kaynaklanan bir vegan beslenmeye e, girişti söz kendisinin tabii ki Evet yani şu anda herhalde e, en çok merak edilen konuşmacı burada hocamdan sonra sizsiniz Talip Bey Evet. Ee, şöyle... Nasıl başladı bir hikaye? Hocam e, şüphelendi benden. Evet. Şu tahlilleri yaptıracaksın talipleri. dedi. Ne çıktı ta tahlillerde? Tahlillerde tansiyon çıktı. E, şu ana damarda kireçlenme çıktı. Evet. E, bir de çok yoruluyordum yani böyle şey olarak. Tıkanıyordunuz. Nefes, evet. Nefese kalıyordunuz. Sigara kullanmadığım halde bunu yaşadım. Yaptırdık. Zaten kendisini takip ediyordum. Evet. Birebir uyguladım. Yani boşuna o etleriymişiz, sucuklariymişiz. Evet aslında... O kadar rahatladık yani, e, değil yani mi? yeniden doğmuş gibiyiz inanın. Vergiye tavsiye ediyorum. Yani alışsınlar. Güzel yaşamak, yaşam kalitesinin e, tab yani yüksek seviyede olmasını istiyorlarsa hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bakın ben e, veganı bilmiyor oğlum. Hocamdan öğrendim. Birebir uyguluyorum bunu. Bol baharatlı, bol sirkeli, limonlu... Zaten her şeyin tadını veren baharat ve sebzeler aslına bakarsanız. E, o etlere de tadını veren o. Ekmek daha yemiyorum artık. O evet. sirkeli güzel baharat. Yani doyuruyor. Yani evet. her şey güzeldi. Yani, sıkıntı yok. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Kilo verdiniz mi mesela? Verdik tabii yani. yani şöyle söyleyebilirim. Yani özet bu çok güzel bir gelişme. 25 yaşında delikanlı gibiyim. Harika ya. Hı. Çok Olay güzel. Bu. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok... Tipe, tavsiye ediyorum. Ve önceden ilaç kullanıyor muydunuz mesela? Ee, ben e, tabi insan e, doktora bir sürece yok ne bileyim bir doktor hissetmiyor süreci hiç ilaç kullanmadım. Ama finalinde işte hocamla görüştüğüm için sü sürekli bana söylemiş olduğum gibi bir, bir takım tahliyeler yaptırdım. Ünlüte bir sürü kanlar verdim. Evet. Çok değişe çıktı. Her şey tavan. Yani çok berbat o kolesteroller, dirigerisler yani işler acısıydı. Evet. E, baktık yani bir tane tarif var. <gülüyor> e, uyguladım yani, uyguladı falan yani uyguladı demedi yani. Çünkü kendisini görüyordum ben. Evet. Birebir uyguladım yaşam tarzını, beslenme tarzını bildiğim için aynısını birebir yaptım. Babamda gördüm bunu. Babam özellikle yani. Değil mi? Yürüyemeyen bir adamla bugün e, 84 yaşında. Çok güzel ya ee, bunu yaşayan bir örnek olarak ve hocam da aynı zamanda hem bir örnek hem de bir kalp damar cerrahisi uzmanı olarak e, çok güzel şeyler anlatıyorsunuz e, hocam bize e, hep şöyle deniyor ya aslında birçok tartışma var bununla ilgili işte e, kalp damar hastalıklarına neden olan şey işlenmiş şeker tüketimi mi yoksa e, yağlar mı böyle bir muazzam bir şey var tartışma var şu aralar Kalp damar hastalıklarına neden olan şey aslında hem işlenmiş şekerler yani şekerleri burada aklamak vesaire değil. Mesela e, siz çok e, böyle diyabeti olan kişiye meyveyi çok fazla önermiyorsunuz. Evet. E, bunun nedeni nedir mesela? Kalp damar, önce şeyi cevaplayalım kalp damar hastalıklarına neden olan etken aslında e, işlenmiş beslenmedeki etkenler işlenmiş. Şekerler mi şeker mi yoksa doymuş yağlar mı? şimdi Aslında şöyle bir şey ben e, liseden herkes bilir bileşik kaplar nedir işte bileşik kaplar üç dört tane kabın e, su konulacak yeri vardır e, aşağıdan da bu kaplar birbirine birleşir e, kabın bir e, tanesinden suyu koyarsınız diğer üç dört beş tane kaba dağılır Aynı o seviyeye gelir seviye eşitlenir veya herkesin buzdolabında bir tane buzluk vardır yani bu buzluğun herkes musla ayrı ayrı hanesine suyu doldurmaz. Tek bir haneye doldurur. O, o haneden bütün o buzluğun içine su yayılır. Yani ben şöyle diyorum. Şeker yerseniz yağa dönüşür. Hangi şeker hocam? Şekerin doğalı da, şekerin işlenmişi de yani kalori. Bu çok önemli yağ bir döner. açıklama şu anda. Tabii ki. Yani şekerin... Evet hangisi diyemeyiz? Hepsi. Ama hepsi. Ama hepsi. Yani tabii hı hı. ki şeker yiyecek. illa ki bir şeker yiyeceksek hangisini yiyelim hocam? Tabii ki işlenmem Yani işlenmiş şeker, kimyaya girmiş şeker tabii ki zararlı. Yani şekerin vermiş olduğu kalori dışında işlenme sırasında oraya katılan kimyasalların da zararlarını alıyoruz. Tabii ki işlenmemiş doğal meyve şekerleri en mükemmeli. Fakat bu yani yağım, bakliyatlar, meyveler, tahıllar vesaire sebzelerde de var şeker işte doğal. Tabii bakliyat grubunda şeker felaket hı hı. derecede var. Toprak altı gıdalarda şeker felaket derecede var. E, dolayısıyla meyvelerde şeker felaket derecede var. Yani yaradan şekeri nereye saklamış? Toprağın altına ve meyvalara ve hububata bakliyata saklamış. Evet. En yüksek oranda buralarda var. Dolayısıyla e, biz şayet bir şeker alacaksak ee, bunu minimalize etmemiz gerekir. Hele ki kan yağımız yüksekse, LDL'miz yükselmiş, trigliseritimiz özellikle yüksekse, değil mi? E, tabii şeker trigliseride dönüşüm e, penceresi daha yakın. Dolayısıyla biz e, şeker almak neyimize? meyveyi de yemeyeceksin o zaman. Toprak altı gıdaları, yumruları yani ve hububatı da, bakliyatı da yemeyeceksin. Evet. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Bir insan kan yağlarını, kan şekerini, kan proteinini normale çevirebilirse eğer yürüyen bir insan, ayaktaki bir insan, yatan bir insan değil, yoğun bakımdaki bir insan değil. Biz yoğun bakımdaki insanlara yeri geliyor, yağ veriyoruz damardan, şeker veriyoruz damardan, protein veriyoruz damardan. Ama ekstrem durumda. Onlar katabolizmaya girmiş hasta grupları. Ben hep şunu savunuyorum, eğer bir insan katabolizmaya girmemişse yani ayakta dolaşan bir insan. Yıkım metabolizması <gülüyor> yani. İlkın metabolizmasına girmemişse kesinlikle meyve yememesi gerekiyor. Toprak altı yemeyecek. Hayvansal ürünler hiçbirini yemeyecek. Balık, tavuk, kırmızı et, süt, süt ürünler, peynir, yumurta, yoğurt gibi hayvansal ürünler hiçbirini yemeyecek. Hı hı. Bububat bakliyat yemeyecek. Toprak üstü sebzeleri yiyecek diyorum. Benim evet toprak üstü bilir. sebzeler. Aynen öyle. Aklınızda o kalsın. Evet aynen öyle. Evet. Hocam çok teşekkür ederim e, konuşulacak ederim. çok konumuz var tabii, e, tabii. hocamızla bizi e, takip edin biz e, birkaç çalışma içerisine gireceğiz yakın zamanda İnşallah. İnşallah. çok teşekkür ederim Talip Bey size de çok teşekkür İnşallah. ederim ayaklarınıza sağlık bugün kalp damar hastalıklarında beslenmeyi konuştuk kimle e, kalp cerrahisi uzmanı operatör doktor Vedat Bayar ve hastası ve çok yakın arkadaşı olan Talip Bey de evet. e, bize örneklem olarak geldi aslında çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için haftaya görüşmek üzere. Üzere. Haftaya konuğum Didim Vegan Festivali e, baş mimarı Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay. E, Didim Vegan Festivali iptal olmadı. Buradan da duyurmak istiyorum... İptal olsaydı benim haberim olurdu çünkü ben organizatörlerden biriyim. Bunu da buradan duyurmuş olalım. İyi haftalar. Biz de teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir halkımıza aydınlatıcı farkındalıklı bir zaman ayırmamıza sebep olduğunuz için çok teşekkür. Ben teşekkür ediyoruz. ederim hocam. Hiçbir şey yapmadım ben. Siz çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Sağ olun. Çok sağ